Herkese yeniden merhaba. İkinci bölümüne geri geldik. Çünkü biz çok mutlu olduk bu yayını çekerken. Bugün yine Özlem senle beraberiz. Bugünkü konumuzda hepimizin ortak dertleri, ortak düşünceleri, duyguları demiştik. Başarı hissinden bahsedeceğiz. İnsan kendini neden başarısı hisseder, başarı nedir? Bunun beyindeki sürecini vesaire. Özlem Hanım hemen topu size atıyorum. Peki, merhabalar tekrar. Ee, şimdi e, öncelikle e, başarı yazılımımız bizim şimdiye kadar nasıl kodlanmış beynimizde ona bir bakmakta fayda var. E, çünkü hani e, bize e, başarı tanımları e, çok fazla yapılıyor öyle değil mi? E, Hı -hı. Ve biz de kendimizi bu başarı tanımlarına uyumlamakla ilgili muazzam bir kaygı sürecine dahi, dahil oluyoruz. E, o yüzden de hani başkalarının başarı yazılımlarıyla mı hayatımızı şekillendirmeliyiz? Yoksa gerçekten içeride tatmin e, olma hissimiz nedir? Ona bir bakmamız gerekiyor. Hı hı. Ee, ben hani e, bununla ilgili çok fazla başarı tanımı var. Ama bana kendimi en iyi hissettiren başarı tanımı şu. E, Amerikalı bir spor koçunun tanımı. E, Wooden adında bir spor koçu bu. E, hı hı. Onun başarı tanımı tam olarak şöyle Damla. E, diyor ki olabileceğinin en iyi versiyonu olmak ile ilgili e, elinden gelenin en iyisini yapmış olmanın verdiği çaba e, çabanın huzurudur diyor. Yani Hı -hı. ben e, özlem olarak e, hayatımı nasıl yaşamak istiyorsam, e, olabileceğim en iyi versiyona gelebilmek ile ilgili ne kadar çabadaysam ve bununla ilgili bu çabam sonucunda kendimi ne kadar tatmin hissediyorsam, kafamı yastığa koyduğum zaman, Hı -hı. benim için, e, Wood'un için başarının tanımı bu. Bu da bana hmm. kendimi çok çok iyi hissettiriyor. Çünkü bunun içinde bir sürü anlam barınıyor. Öyle hmm. değil mi? Hmm. Evet yani şu an toplumda çünkü genelde başarı deyince hep böyle para, kariyer, kaç evim var, kaç araban var şeklinde gidiyor ama evet, bu çok evet. daha iç rahatlatıcı bir tanım. <gülüyor> çünkü şöyle şimdi bireysel olarak danışmanlık yaptığım insanlarda hep şunu gözlemledim ben. Başarı size nedir diye sorduğum zaman işte güç ya da başarı Hı -hı. nedir diye sorduğum zaman güzel bir kariyer ya da işte çok fazla paranın olması, çok fazla işte malın mülkün olması ve benzeri tanımlar yapılıyor bugüne kadar. Fakat bunlara ulaşıldığı zamanki tatmin ne boyutta oluyor, bize kendimizi nasıl hissettiriyor oraya gerçekten bir odaklanmak lazım. Hı -hı. Çünkü bunlar her zaman yeterli gelmiyor. E, toplumun, e, dünya toplumlarının bize e, başarı budur diye dikte ettiği süreçler bence bu. Hı hı. E, dolayısıyla da hani e, çok hani zengin olan, çok hani kariyer sahibi olan çok fazla insan tanıyorum. E, dolayısıyla da hani içeride gerçekten tatmin mi, duygusal açıdan tatmin mi e, burada ciddi soru işaretleri var. Hı hı. E, o yüzden de hani e, kendi olabileceğinin en iyi versiyonu olmak ile ilgili gösterilen çaba. Bence daha kendimi hafif hissettiren bir başarı tanımı. Peki biraz önce sizin yaptığınız tanıma gelirsek. Daha hani bizim o çabayı yapmış olmanın huzuru. Bunu biraz nasıl açıklarsınız siz? Çünkü hani beyin düzeyinde de nasıl çalışıyor, o his vesaire gibi. Oraya biraz girelim mi beraber? Tamam. Şimdi şöyle bakın. Önce oraya gelmeden evvel şundan hı. bahsetmek istiyorum. Hı hı. Şimdi bir tane şey var. internette dolaşan, YouTube'da dolaşan bir tane video var. O videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Ben buraları koyarım. Evet güzel olur. O videoda şöyle bir şey var. Şimdi bir tane kontrol odası deney yapılıyor. Burada sabitlenmiş bir tane masa var hareket etmeyen sabitlenmiş bir tane masa var hı hı. masanın ortasında da uzun cam bir boru var hı hı. bu uzun cam borunun içinde de bir tane fıstık var damla okay. e, denekler içeri alınıyor e, ve gözlemlenmeye başlıyor hani e, nasıl e, bu fıstığı bu uzun borudan çıkartabilirsiniz hı hı. masa hareket etmiyor cam boru hareket etmiyor e, odada da birden fazla hani araç var bu arada. Hı hı. Ee, peki sence buradaki fıstığı nasıl çıkartabiliriz? Ee, ya yani benim aklıma ilk gelen kırmak oldu direkt boruyu. Kırmak <gülüyor> evet pek çok kişi onu deniyor zaten. <gülüyor> pek çok kişi bir sürü şey denemeye çalışıyor. İşte e, boruyu sallıyor, kırmaya çalışıyor, masayı yerinden sökmeye çalışıyor hı. vesaire falan. E, ama bir türlü e, hiç kimse başaramıyor o fıstığı çıkarmayı. Sonra usulca içeri biri giriyor elinde tabletle ve deneklere bir video oynatıyor. Evet. Bu videoda da bir tane şey var, şempanze var. Şempanze'nin cam uzun borudan fıstığı nasıl çıkardığını görüyor ve herkes dehşete düşüyor. Hı hı. Nasıl? nasıl çıkarıyor biliyor musunuz? Su var, başka bir yerde su var. Suyu ağzıyla alıyor ve cam borunun üstüne e, dolduruyor ve e, suyun kaldırma kuvvetiyle fıstık en üst seviyeye geliyor ve alıp onu afiyetle yiyor. Peki bu noktada benim tam olarak sormak istediğim bir şey var. E, Şempanzenin e, kodlanmış bir beyni yok değil mi? Yani servis edilmiş, şimdiye kadar şemalarla kodlanmış bir beyni, tanım, tanımlı bir beyni yok. Öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla da hani yaratıcılık amacı sadece o fıstığı yemek ya. Hı -hı. Dolayısıyla da o amacına temel amacına ulaşabilmek için her yolu deniyor. Oysa masa şeyde odanın içinde bir tane de sürahi var. İçi su dolu bir tane sürahi var. Hiç kimse etrafına bakmayı düşünmüyor. Sadece cam boruyor odaklanıyor. Hı -hı. İşte bu da bizlere tanımlanmış olan bilgiler gerek eğitim sistemi olarak gerek işte başka sistemlerde bize tanımlanmış olan bilgiler, bize başarı budur diye öğretilen bilgiler, yaratıcılık budur diye öğretilen bilgiler ne kadar doğru buraya bir bakmakta fayda var. Demek ki hepimizin beyni sosyal medyaya bırakılamayacak kadar, eğitim sistemine bırakılamayacak kadar ya da. Toplum mühendisliğine bırakılamayacak kadar kıymetli öyle değil mi? Aynen dolayısıyla öyle. De, dolayısıyla da sinir bilimciler e, beyni anlatırken genellikle üçe ayırarak anlatmayı seviyorlar. E, daha hani e, anlaşılır hale getirmek adına e, alt beyin, orta beyin ve üst beyin. E, Bunlar birbirinden keskin hatlarla ayrılmıyor. Bütün hani bölümler birbirine mütemadiyen bağlantı halinde. Altan üstte, üstten alta, sağdan sola, soldan sağa bağlantı halinde. fakat e, hani belli bölümler, belli bölgeler, be belli şeylerden sorumlu. Alt beyin, reptilyen beyin, iki ayaklı beyin, e, sürüngenler sürüngenlerde dahil tüm canlılarda var. Hı hı. E, temel dürtülerimizin olduğu kısım burası. Açlık, hı hı. susuzluk, soy devamı, işte e, bölge tutma, avlanma, Tehlike anında e, kaç, saklan ya da don gibi reflekslerimizin bulunduğu kısım. Orta beyin duygularımızın olduğu kısım memelilerde, memeli canlılarda var. E, bizi insan yapan, diğer canlılardan ayıran temel e, kısım üst beyin. Üst beyin. E, prefrontal korteks yani. E, prefrontal kortekste bütün yürütücü işlev beceri, becerilerimizin, üst düzey düşünme becerilerimizin olduğu kısım. Dolayısıyla da eğer ben, insan olarak alt ya da orta beyinden işlemeyi tercih ediyorsam daha çok alt ve orta beynimi beslediysem ben bana servis edilen tanımları alıp sorgulamadan kabul ediyorum ve bununla ilgili konsantrasyon, aksiyona geçme, planlama işte uygun olmayan cevabı bastırma ve benzeri üst düzey düşünme becerilerinde çoğu zaman yetersiz kalıyorum. Oysa ben e, üst beynimi besliyor olsaydım, insan beynimi besliyor olsaydım e, bu üst düzey düşünme becerilerine daha sağlıklı yaklaşımlar geliştirebiliyordum. Bu yüzden de araştırıp, sorup, e, sorgulayıp, merak eden, merakını tutkuyla besleyen bir insan haline gelebiliyordum. Hı hı, hı hı. Bir şey soracaktın galiba. Evet ya siz anlatırken şey aklıma geldi. Ee, hani, yani ilk alt beyin ve orta beyin dedik değil mi? Ee, evet. Onunla e, sınırlı kaldığında aslında evet fonksiyonel en azından sosyal bir ortamda yani bir grubun parçası olabilmek için e, minimum şey uyum sağlama e, ve işte direktifleri alabilme, gözlemleyebilme mesela. Onu düşünüyordum. Sonra üst beyinden bahsedince de hep diyoruz ya yani insanla hayvanı ayıran önemli şey işte düşünce, düşünebilme yeteneği vs. biraz onları andırıyor bana siz anlattıkça. Aynen öyle. Şimdi şöyle, şimdi genel olarak aslında beyin tamamıyla bizi korumaya odaklı. Tehlikelere karşı korumaya odaklı. Dolayısıyla da şimdi orta beyin, diyelim ki ben orta beyinden, amigdaladan işleyen bir bireyim. E, amigdalamız bizim e, duygusal değerlilik için e, duygusal bilgileri işleyen kısmımız e, Hı -hı. yani duygularımızın olduğu kısım yönetildiği işlendiği kısım e, dolayısıyla de hani e, amigdala bizi korumaya odaklı olduğu için e, eğer ben üst beynimi geliştirmediysem e, alt beyinden ya da orta beyinden işliyorsam e, beyin beni korumaya odaklanıyor yani şunu anlatmaya çalışıyorum e, diyelim ki bir topluluk içindesiniz, e, o sırada işte e, biri size e, hak etmediğiniz bir davranışta bulundu ve siz de hemen anında e, tepki verdiniz, öfkelendiniz, siz de küfür ettiniz vs. E, i̇şte bu noktada ve kavga çıktı, karakoldasınız vesaire. E, sonrasında e, karakoldayken e, üst beyniniz şart yapıyor, diyor ki size, kardeşim o da bana el kol hareketi yapmasaydı diyor. Ya da evet. o da bana şey yapmasaydı hani üstüme yürümeseydi diyor. Yani mantık tamamiyle devreden çıkıyor, tamamiyle duygularıyla yönetilen duygularının esiri olan biri haline geliyoruz. Hı hı. Yani burada zaten duygusal olmakla duygusal zeka arasındaki fark da burada net bir şekilde belli oluyor. Hı hı. Duygusal zeka ne anlama geliyor? Duygularının farkında olabilmek ve onları yönetebilmek. Ve karşısındakinin de duygularına karşı duyarlı olabilmek yeteneği olarak karşımıza çıkıyor. Yani evet, bunu ayrı bir bölüm de... olarak da konuşabiliriz yani. Kesinlikle, aynen öyle. Dolayısıyla ben eğer üst düzey düşünme becerilerimi, yani kortekste bulunan üst düzey düşünme becerilerimizi geliştirmezsek, düşünen beynimizi geliştirmezsek, alt ve orta beyinden işleyen bir haline geliyoruz. Başarısız olduğumuz zaman başarısızlığımızı ya dışarı atfediyoruz. Diyoruz ki işte, ee, en çok karşılaştığımız süreç, e, işte zaten dışarıda da pandemi var ya da hastalık var. Zaten bir şey de yapılmaz, hani vur kafayı yat gitsin gibi. Evet, evet. E, ya da işte ne bileyim e, başarısız oldum ama işte başarısız olmamda benim hiçbir suçum yoktu. Evet. Hani hatay sürekli dışarı atfetme eğiliminde evet, oluruz. Sorumluluğu almama Sorumluluğu almayız. E, dolayısıyla eğer e, yaşamımızın denge terazisinde biz beynimizin ön bölgesi yani üst beynimiz ağır basıyorsa biz bu defa akıl kullanımı daha ön planda sorumluluk alabilen, farkındalığı artmış, soran sorgulayan bir birey haline geliyoruz. Ancak hı hı. denge terazimizde amigdalamız ağır basıyorsa bu defa e, birey, hani korkularıyla ve kaygılarıyla yönetilen, e, sürekli evet. hani bulutlarla, düşünce bulutlarıyla gezen, evet. e, ılımlı duygusallıktan, e, anksiyete bozukluğuna hatta e, depresyona e, varan davranışlar evet. sergileme eğiliminde oluyoruz. Burada hemen bir örnek anlatmak istiyorum. E, 1800'lü yıllarda Phoenix Gage e, diye bir e, tren işçisinin hikayesi bu. Bunu da araştırmanızı rica ediyorum. Tamam. Bu da çok güzel bir hikaye. Buna çok güzel bir örnek olacak. E, Phoenix Gage e, bir tren işçisi. O dönem işte e, e, işte bu e, Amerika'da bir tren e, şeyinde çalışıyor. Ray döşeme şeyinde çalışıyor. E, günlerden bir gün gene e, bu arada Gage çok hani e, sorumluluk sahibi, çalışkan, kibar, disiplinli. Ondan sonra işte hayatını kaliteli bir şekilde yaşayan bir insan, herkes tarafından saygı gören bir insan. Hı hı. E, fakat günlerden bir gün e, geç e, e, Çin işte şantiyesinde bir tane kaza oluyor ve çok büyük uzun bir tane e, demir çubuk damla e, hı hı. adamın e, işte alt e, şakandan giriyor, e, buradan çıkıyor, e, tamamiyle çıkıyor. Herkes böyle dehşete düşmüş bir şekilde geçi izliyor. Sonra Hı -hı. bir bakıyorlar, geç kalkıyor ve konuşmaya devam ediyor. Ondan sonra, sonra işte hemen doktora götürüyorlar vesaire falan. Aradan böyle biraz zaman geçtikten sonra tamamıyla sağlığına kavuşuyor geç, normale dönüyor ve tekrar işinin başına dönüyor. Fakat işinin başına döndükten sonra Geçte belirgin ölçüde davranış bozuklukları sergilenmeye başlanıyor. işte bu çalışkan, sorumluluk alabilen, kendini düzgün bir şekilde ifade edebilen, yönetebilen adam, bir bakıyorlar böyle disiplinsiz, sürekli işe geç kalan, ondan sonra işte sürekli küfreden işte bir haline geliyor. Hı hı. Sonrasında bu doktorlar bunu araştırıyorlar adamla bir bakıyorlar adamın. Ee, üst korteksi, prefrontal korteksi zarar görmüş. Hı. Zarar gördüğü için de işte bu zaten şeyi söylüyorlar işte gerçekten ruhumuz aslında korteksimizde mi saklı e, hikayesi de buradan geliyor. Ee, daha böyle alt ve orta beyinden işleyen biri haline geliyor geç. Ee, bu vakayda mutlaka araştırmanızı öneriyorum. Ee, bu yüzden hani e, gerçekten bu üst düzey düşünme becerilerini ne kadar e, Beslersek yani işte bütünü görebilme, planlayabilme, konuyu kendi önem sıramıza göre planlayabilme, odaklanabilme, konsantre olabilme, evet. merak edebilme, iç motivasyona sahip olabilme, sabırlı olabilme, davranışının sonucunu kestirebilme gibi üst düzey düşünme becerileri gerçekten bizi başarıya götüren temel yürütücü işlev becerilerimiz aslında bakarsak. Hı hı. Hı hı. Yani araçlar. Aynen öyle araçlar evet. Evet. E, bu, bu noktada hani e, şundan da bahsetmek isterim e, şimdi beyinde bir de hani bu ödül ve motivasyondan sorumlu bir takım alanlar var. Ee, Çünkü bazen hani yapsak da o başarı hissi bazen de yetmeyebiliyor vesaire. O yüzden aslında onun kaynakları nereden o hissin kaynakları onu da yine çok önemli yani bence. Şimdi de bir e, soru oldu. Tam hı. o sırada da ondan bahsedeceğim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Sinir bilimciler bunu şöyle açıklıyorlar. Hı hı. Şimdi e, biz genellikle kararlarımızı hazla, e, anlık haz dediğimiz e, hedoni ya Hı -hı. da aşırı haz dediğimiz öfori ile alıyoruz. Hı -hı. E, ya da bir şeye motive olurken, Hı -hı. E, bir şeyi yapma isteğinde bulunurken bu kararlarımızı e, duygusal olarak alıyoruz. Ve Hı -hı. E, bu da ağırlıklı olarak e, hedonizmden yani anlık hazdan ve öfori dediğimiz e, aşırı hazdan kaynaklanıyor. Peki Hı -hı. bu haz nasıl gerçekleşiyor? Şimdi. Hı -hı. Hazlı hissettiğimiz an, hazlı hisse diyelim ki işte ben bu çayı içiyorum. E, ben bu çayı e, içtiğimde o hazlı hissettiğim anda beynimde e, dopamin dediğimiz e, bir e, hormon, nörotransmitter salgılanmaya başlanıyor. Hı hı. E, bu e, beyin ödül olarak gördüğü uyaranlarda bu dopamin hormonunu salgılıyor. E, bu ön tavan bölgesinde salgılanan bu dopamin e, bizim amigdala'ya, amigdalamıza iletiliyor. E, amigdala alıyor bu dopamine. Hmm, bu çok güzelmiş diyor amigdalamız. Hani duyguları işlemekten hmm. sorumluydu ya. E, sonra buradan e, alıyor e, hipokampüse gönderiyor ve e, şeye kortekse gönderiyor. Hipokampüs e, anılardan ve hafızadan sorumlu. Sonra hmm. diyor ki ha, özlem bu çayı içerken diyor, damlayla sohbet esnasında içiyordu diyor. Ben hmm. bunların hepsini hatırlayayım diyor hipokampüs. Sonra korteks de dikkatini çekiyor, haz oldu çünkü amigdala da dikkatini Hı -hı. çekiyor ve odaklanıyor. Sonra diyor ki, hadi ile tekrar sohbet et. Hı -hı, okay. Benim... Anlatabiliyor muyum? Yani Hı -hı. o işte sosyal medyada dopamin hormonumuza işliyor, bu like butonlarının öne çıkması, keşfette Hı -hı. çıkmanın sıklığı, beğeni sayılarının Hı -hı. bu kadar ön plana çıkartılması tamamiyle bu dopamini hissettirmek için ortaya atılıyor. Hı -hı. E, fakat bu dopamini hissettiğimiz anda az önce şey söyledin ya, işte o başarıya ulaşmış olsak da o tatmin hissini yaşamıyoruz demiştin evet, ya sen az evet. önce. Çünkü beyin o dopamini hissettiği anda daha fazlasını istiyor Hı -hı. ve Hı -hı. tekrar o e, dopamini salgılamakla ilgili yaptığı eylemi yapmaya devam ediyor. Hı -hı. Fakat bu noktada serotonin hormonu düşüyor. Yani tatmin hormonu düşüyor. Hı -hı. Hı -hı. Yani... E, dolayısıyla gerçekten hani e, o anlık hazlara odaklanarak anlık olarak kendimi tatmin mi etmek istiyorum hedonizmden mi e, işlemek istiyorum yoksa e, işte ödomanya denilen ödomanya denilen hı hı. sürekli hazı sağlayabilecek olan e, irade kontrolüyle sürekli hazı sağlayabilecek olan süreçlere mi odaklanmak istiyorum hı hı. yani. Kısa vadede benim için ödülmüş gibi görünen anlık dopamin salgılatacak olan hazlara mı odaklanmalıyım? Yoksa uzun vadede benim mutluluğumu ve başarımı sürekli kılacak olan iradeyi mi göstermeliyim? İşte Hı -hı. bu noktada da marshmallow testi dediğimiz bir test var. Bu çok popüler Hı -hı. oldu bu, bu marshmallow testi. Onu da koyabiliriz o e, şeye. Tamam buraları bir yere koyayım ya da açıklamalar öneririm. Aynen. Marshmallow testi de şöyle. Onu da lütfen izleyin. O da şöyle. E, şimdi e, çocuklar üzerinde yapılıyor. inanılmaz eğlenceli bir deney. E, şimdi çocuklar odaya alınıyor. Çocukların önünde bir tane tabak ve içinde de bir tane marshmallow var. <gülüyor> e, diyor ki e, adam, eğer diyor 10 dakika bekler bu marshmallow'u yemezsen diyor, ben şimdi çıkacağım odadan diyor. Beni diyor 10 dakika beklemeni rica ediyorum diyor. Hı hı. 10 dakika bekler de bu marshmallow'u yemezsen eğer diyor, o, odaya döndüğüm zaman ikinci marshmallow'u vereceğim sana diyor. Hı hı. Orada çocukların tepkilerini damla görmen lazım. <gülüyor> ne yapıyor biliyor musun? Kimi çocuklar daha adam odadan çıkar çıkmaz marshmallow'u hemen alıp ağzına atıyor. Hı hı. Kimisi alıyor, kokluyor, kimisi yalıyor. Kimisi böyle eliyle mıncıklıyor, slime gibi mıcıklıyor Gerçekten de, benim için de zor bir test olur mu? <gülüyor> aynen. Kimisi de böyle bakıyor, görmemek için uzaklaştırıyor tabağı vesaire evet. falan. Hani odağını dağıtmaya çalışıyor. Ee, ve günün sonunda genellikle şöyle bir sonuç çıkıyor. O marshmallow'u 10 dakika bekleyip de ikinci marshmallow'u almaya hak kazanan çocuklar uzun vadede daha sorumluluk sahibi, hı. daha planlı ve daha da başarılı oluyorlar. Hı hı. Bunu e, şiddetle izlemenizi tavsiye ediyorum. Önemli öde dersi gizli burada evet. <gülüyor> aynen öyle. Yani kısa vadeli ödüller e, uzun vadede e, bize zarar veriyor olabilir. O yüzden ona bir bakmakta fayda var. Evet. E, do, dolayısıyla hani başarı tanımında şey demiştik ya hani ee, i̇şte olabileceğinin en iyi versiyonu olmak. Olabileceğinin en iyi versiyonunu da yine e, ben tanımlıyorum. E, hı hı. Ben kendimi nasıl e, başarıyla ilgili nasıl motive ettiysem, içeride gerçekten o uzun vadeli hazza ulaştıysam, o ödemanya'ya ulaştıysam o noktada tatmin hissim. E, dopaminimle Hı -hı. dengede olabiliyor Hı -hı. Bu evet, de, e, bunun, e, bunun kaynağını kendi içinde bulmak da büyük avantaj sürekli dışarıdan e, bunu beslemek yerine e, o anlamda da bence önemli bu tanımı kendimiz aynen. içinde yapabilmek aynen aynen dolayısıyla da hani e, başarısızlık algoritmasını beynimizdeki e, yaşadığımız deneyimlere göre yo yorumluyoruz ya da işte Hı -hı. bize empoze edilen e, süreçlere göre yorumluyoruz Evet. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim hani gaslighting'i yaptık ya işte evet. ya zaten yapamazsın özlem sen ya Hı -hı. zaten niye uğraşacaksın ki gibi Hı -hı. hani sürekli olumsuz eleştiri, ket vurma, engelleme davranışları vesaire eğer bir bireye sürekli ya bundan da bir şey olmaz ya Hı -hı. ne olacak ki okusa ne olacak ya da bunu yapsa ne olacak gibi söylemler buna golem etkisi deniyor. Golem etkisi. golem etkisi. Aynen. Yani bireyleri sürekli başarısız olarak etiketlemeye golem etkisi deniyor. Hı hı. Dolayısıyla bence şu anki eğitim sisteminde var olan en temel e, şey de bu. Eğer hı hı. bir çocuk hani bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulmadan evet. herkese aynı koşullarda bir şeyler öğretmeye çalışırsanız evet. bu tabii ki insanları başarısızlığa itecektir. Dolayısıyla Gerçekten etraftaki başarı tanımlarıyla mı kendimi tanımlamakla e, kendime bu hakareti yapacağım yoksa benim Hı -hı. için başarı nedir benim gerçekten o içsel anlamdaki tatmin olma duygum nedir buna evet. bir bakmakta fayda var evet. öğrenilmiş çaresizlikle mi işliyorum ya da öğretilmiş çaresizlikle mi işliyorum hani ben yaptım olmadı sen de yapma. Diyenler mi var etrafımda Enerjim mi emen vampirler mi var evet. ee, yoksa işte ya zaten yapsam da olmayacakla ilgili bir algoritmamı mı var kafamda buna bir bakmakta fayda var. Evet. Ee, Dolayısıyla hani bu e, bireyin yanlış inanç kalıplarıyla doldurularak e, kendine bir düşman yaratmaya bireyi sürekli başarısız olarak e, etiketlemeye genel olarak golem etkisi deniyor buna da bir bakmanızda fayda var. Peki başarının yani aslında e, kişisel bir şey olma, yani başarının kendindeki tanımının önemli olduğundan bahsettik. Peki evet. e, benim sorum şu olacak, başarılı insanların sırrı ne o zaman? Yani kendini başarılı hisseden ve tatmin olan kendinden o insanların sırrı ne? Biraz ondan bahsedelim. Çok güzel, çok güzel. <gülüyor> Şimdi e, şöyle e, yine sinir bilimcilerin araştırması bu. Ee, yapısal anlamda, Einstein'ın beyniyle bizlerin beyni aynı. Öyle değil mi? Hı hı. Ee, peki bu insanları hani e, bizden ayıran temel özellikler ne? Ee, i̇şte bir İngiltere'de bir araştırma yapılıyor. Dünya üzerindeki başarılı 10 tane insan listeleniyor. İşte birincilik sırasından onunculuk sırasına kadar. Ee, i̇lk üçteki başarılı olanlar neden ilk üçte? Ee, i̇şte bu daha az başarılı olanlar neden daha az başarılı ee, günün sonunda şöyle bir sonuç çıkıyor ee, bu işte ee, ilk sıralarda olanların başarılı olmalarının temel sebebi ee, tutkularını tutkularını merakla besleyebilme tutkularını merakla besleyebilme Sebat gösterebilme yani ee, hedefinden şaşmadan ...o Hı -hı. yolda e, sebat göstererek, sabır göstererek Hı -hı. devam edebilme... ...sabır plus e, irade hatta... Hı -hı. ...azimli ve disiplinli bir şekilde Hı -hı. çalışabilme. Yani dahilerin aslında bir e, temel bir sırrı yok. Yine İngiltere'de yapılıyordu galiba bu araştırma. 10 e, bin saat çalışma e, kavramı diye bir e, kavram var. Hı -hı. E, örnek veriyorum bir piyano ustası 20 yaşına kadar araştırılıyor ve e, 20 yaşına kadar 10 bin saat e, çalıştığı azimli bir şekilde disiplinli bir şekilde tutkusunu merakla besleyerek çalıştığı ortaya çıkıyor. Hı hı. E, dolayısıyla de aslında bakarsan e, bunun hani altın bir e, anahtarı yok. E, bunun en büyük altın anahtarı kendini hedefine odaklı bir şekilde hedefine odaklı bir şekilde e, içsel motivasyonunu tutkuyla besleyerek ve o öz denetime sahip olarak ve kendine Hı -hı. karşı gerçekçi bir iyimserlikle ve gerçekçi bir dürüstlükle yaklaşarak aksiyon alabilme becerisi. Hı -hı. Bunu daha somutlaştırayım. Şimdi bütün biz çocuklarımıza ne diyoruz? İşte liseden sonra üniversiteyi oku, üniversitede güzel bir bölüm kazan, ondan sonra bu bölümden sonra da güzel bir kariyerli bir iş bul. Peki bu çocuklar ne kadar mutlu? Etrafımızda çok fazla örnek var bununla ilgili. Yani öyle. Zaten yani üniversiteye ha... girip iş hayatına girip iş hayatındaki iki senenin sonunda e, orada işte ben mutlu muyum? Yeterince e, memnun muyum hayatımdan? Evet. Farkındalığa e, geç kalınmış aslında evet. çok daha önce farkına varılması gereken e, ve yavaş yavaş fark etmeye başladığımız dönemleri evet. yaşamaya başlıyoruz. E, haftanın beş ya da altı günü. Ee, i̇şte e, belli saat aralığında mesaiye gitmek suretiyle e, bu, bu kariyeri yapıyoruz. Gerçekten Hı -hı. severek mi yapıyoruz, sevmeden mi yapıyoruz onu Hı -hı. sorgularız. Hatta başka bir bölümde iş dünyasında hayaller ve hayatları konuşmayı çok arzu ederim. Hı -hı. Ee, bir İK sitesinin e, eski yöneticisi olarak evet. çok fazla şirketin arka bahçesine girmişliğim var. Hı -hı. Dolayısıyla da hani bunu da konuşmak isterim. Hı -hı. E sonrasında işte ev al, e, araba al, krediyi e, çekiyoruz. Sonra evlen, gene, e, işte e, çocuk yap. E, başarılı evi olan, arabası olan, çocuğu olan, evet. e, başarılı bir evlilik kariyeri olan ve başarılı bir iş kariyeri olan bu insan gerçekte gerçekten kendini tatmin hissediyor mu? Gerçekte bu insan kendini mutlu, başarılı Gerçekten ben olmak istediğim yerdeyim diye biliyor mu? Evet. Benim etrafımda hani ben şunu söylemeye çalışmıyorum. Tabii ki işte mesai saat çalışmayı şey yapmıyorum. Ben de çok uzun yıllar çalıştım. Ancak hani gerçekten benim kızımın bir örneği var. Severek yaptığın iş çalışmak olmaz ki anne diyor. Hmm. İlla diyor doktor, eczacı olmak zorunda değilim ki diyor. Müstevi. Evet. Hani, e, toplum 5.0'a geçtiğimiz, dijitalleştiğimiz şu ortamda e, zaten algoritmalaşacak bir sürü meslek varken Hı -hı. ben kendimi illa bana işte servis edilen e, mesleklere göre mi şekillendirmeliyim? Ona bir bakmakta fayda var. Dolayısıyla evet. başarıya ulaşmanın en temel e, özellikleri merakını tutkuyla beslemek, tutku Hı -hı. ve azimle dolmak, disiplinli Hı -hı. bir şekilde çalışmak ve sebat etmek. Peki Hı -hı. bunun yolu nereden geçiyor? Bunun yolu da gerçekten öz farkındalıktan geçiyor. Evet. Akollon tapınağının tepesinde yazar, kendini tanı, dünyanın yedi harikasından biridir. Öz Hı -hı. farkındalık. Ben gerçekten içerideki potansiyellerimin farkında mıyım? İşte buradan da şeye bağlayacağım. Mümin Sekman Hoca'nın e, Hı -hı. organik başarı tasarımına bağlayacağım. Evet. Benim kolaylıkla yapmaktan keyif alarak e, ortaya koyduğum, ürettiğim şey e, potansiyel ne? Hı hı. E, eğer ben e, yapmaktan keyif aldığım, üretmekten keyif aldığım potansiyelimi belli süreçlerle yapılandırabilirsem işte o potansiyelim, yatkınlığım. Ee, doğru çalışma, disiplinli çalışmayla yetkinliğe dönüştürülüyor. <gülüyor> yani iş dünyasında kullanılan yapılandırılmış yetkinliklere dönüştürülüyor. O yüzden de bu potansiyeli ortaya çıkartabilmem için benim önce kendimi tanıyor ve neyi sevdiğimi, neyi sevmediğimi, neyi yapmaktan keyif aldığımı, neyi yapmaktan keyif almadığım öz farkındalığını kendime sorularla sormaktan geçiyor. Ve bununla birlikte bunu da kendi iç disiplinimle, kendi iç motivasyonumla dışarıdan takdir onaylanma havuç beklemeden kendi kendime evet ya oldu, yaptım oldu diyebilmek gerekiyor. Kendini Ve takdir odaklanmak edebilmek gerekiyor. Evet. Ve odaklanmak gerekiyor. Hı hı. E, o yüzden de hani e, başarılı insanlar e, bu şekilde başarılı oluyorlar. Hı hı. E, kimine göre hani e, senin başarı tanımına göre ben başarılı olmayabilirim. Evet. E, ama ben içeride ne kadar kendimi tanıyorum, ben içeride potansiyelimi ne kadar üretime geçirdim, hı hı. tükettiğim şeyleri üretime dönüştürebiliyor muyum? E, burada Azra Koyen'in çok güzel konuşmaları var, şiddetle tavsiye ederim. E, Tükettiğini üretebilmek e, çok önemli bir yetkinlik. E, sadece tüketici olmamak, e, hazır sunulanlarla yetinmemek, hı hı. E, sorup sorgulamak bunların hepsi bizi Başarıya götüren temel bileşenler e, oluyor ve bu noktada da beynimizi çok iyi tanımamız gerekiyor. Üst korteksimizi çok iyi tanıyor olmamız gerekiyor. Yani ben işte m, başarı yolunda emin adımlarla ilerlerken e, gerçekten içeride bir dikkat dağınıklığım var mı? Buna bir bakmakta fayda var. E, ya da olumsuz iç sesim, olumsuz patolojik eleştirmenim var mı? Ya da hı hı. anlam ve gaye kaybım var mı? Buna evet. bir bakmakta fayda var. Özellikle Avrupa'da bir araştırma yapılıyor. Ee, Z kuşağı, e, kuşağına soruluyor. Sizi diyorlar yataktan kaldırabilecek en temel motivasyon kaynağı nedir diye soruyorlar. Ve herkes şu cevabı veriyor. E, hayatımın anlamlı olması, yaptığım <gülüyor> işin anlamlı olması. Çünkü <gülüyor> bu insanlar, bu kuşak. E, yaptığı hani görev vereyim yapay görev ver verdim bunu yap bilincinden de ziyade yaptığı işi anlamlandırmak istiyor. Evet. Anlamlandıramazsa içselleştiremiyor. İçselleştiremezse öğrenemiyor. öğrenemezse duygulara e, hitap edemezse başarılı olamıyor. olamıyor ne oluyor? Aynen. Sadece e, işte özlem e, şunları şunları şunları yaparsan toplum tarafından kabul gören başarı. Evet. sana geliyor. Evet. Ama içeride e, antidepresan kullanma oranının kayıtlardaki kullanma oranının yüzde 86'larda olduğu ki bence çok daha yüksek bir <gülüyor> toplumda yaşıyoruz. Evet. E, o yüzden de hani bize e, yüklenen başarı algoritmalarına e, bir bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet. harika çok teşekkür ederim harika rica bir konuşma diyorum. oldu yine en azından işte bilmiyorum milyarderlerin 10 tekniği sabah buzluğu duş alma şunu oralardan çıktık en azından bence evet. biraz daha aklı selim bir şekilde başarı hissini konuşmuş olduk çok teşekkürler Özlem Hanım rica ediyorum çok büyük keyif seninle sohbet sizinle böyle bu bölümler daha devam edecek çünkü biz bu işi çok sevdik umarım siz de sevmişsinizdir <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Harika. Tekrar görüşmek üzere. Herkese izlediği için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye bye.